Perişan, FM, Perişan, FM, Türkiye Radyo'nun, Türkiye Radyo'nun, Türkiye Radyo'nun, Perişan, İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün alın terimiz canım liralarımızın, göz nuru avrolarımızın ya da yurularımızın ya da ürolarımızın artık hangisi ise yeşil yeşil bizlere bakan dolarlarımızın, çil çil altınlarımızın, varsayış seslenedi, bono, tahvile benzeri yatırımlarımızın üzerine yatan acımasız dolandırıcıları ve onlara paralarını kaptıran uyanık zedeleri inceleyeceğiz. Belgesel yeteneğindeki bu programımızda gerçek bir olayı, olayı yaşayan kahramanlarımızın ağzından dinleme imkanı bulacağız. Olayımıza olayda adı geçen şahısları tanımakla başlayalım. Nuri, sayısalda üçkağıtçının önde gideni, sözelde laf ebe şampiyonu, sporda daldan dal atlama rekortmeni... <gülüyor> Tilki lakaplı, sansar soyatlı, davranış bilimlerinden sınıfta kalan, ebeveyni tarafından çoktan sınıftan yani evinden atılmış, ahaliyi ayakta uyutan, enayilerin parasını çalan, işine geleni alan, aldı mı da pır diye uçan, nevi şahsına münhasır, öyle böyle değil, eşrefi mahlukat içinde işte bu cins bir mahlukattır. Taner, Taner de Nuri'nin en son kurbanıdır. Nuri Taner'den bir miktar mal alır ama bir miktar dahi ödeme yapmaz. Taner ne yapsa, neler etse de parasına değil havasını alır ancak kuş misali Nuri'yi ne evinde ne de iş yerinde kıstırabilir. Telefonlara da cevap vermez doğal olarak. Nuridir bu. Kolay mı onu yakalamak. Taner hırs yapar, yine bindirir. Kendine yediremez. Yediği kazık da midesine oturmuştur zaten. Başka numaralardan ısrarlı aramaları netice verir bir gün ve Nuri telefonu açar. Açarken de biraz kıllanır. Çünkü rehberinde bu numara kayıtlı değildir. O yüzden açıp açmamakta da tereddüt yaşar. <gülüyor> Kim bu ya? Rehberde de kayıtlı değil. Açarken biraz da tereddüt yaşayayım da öyle açayım bari. Aha açtım. Ana. Heh, e, ne haber Nuri? Ben Taner. Ooo Taner abi e, nasılsın? Görüşmedik uzun zamandır be. <gülüyor> ya öyle oldu ya. Bak Allah'ın işine değil mi? Ama hep benim ihmalkarlığım ya. Arayamadım seni kusuruma bakma. E, ne demek abicim? E, özlettin kendini ya. Ama merak etme bugün görüşeceğiz inşallah. Bol bol özlem gideriz artık. Ya ya ne iyi olurdu be. Ama ama bugün çok işim var be Taner. Görüşmemiz biraz zor ya. Olsun kardeşim ben bir 5 dakikanı alacağım zaten. E, çok uzun sürmez seninle işim. E, hemen şimdi geliyorum dükkanına. Nuri kaçamak cevaplarla kaçmaya Taner'i savmaya çalışır. Dükkanda olduğu halde dükkanda olmadığını söyleyecektir. Ya Taner'ciğim sen az önce dükkana geleyim dedin ya. Ya ah abicim ya. Ya şu an maalesef dükkanda değilim ya. E, neredesin peki? E, Ortaköydeyim ben. Ortaköyde. E, tamam. Ben hemen çıkıyorum. Oraya geleyim. E, i̇yi diyorsun da... Abi ya... Ben şimdi yola çıkıyorum ya. Taner ya. Bak bak. Arabanın sesini duydun değil mi? Bak yanlış anlama yani de... E, Kasımpaşa'da bir işim var. Oraya gideceğim be Taner'cim. E, e, tamam. Kasımpaşa'ya geleyim. Orada buluşalım. Ya ya şimdi aklıma geldi ben ne yapayım ya ya ben oradan bir mal alıp çıkacağım Tanerciğim. O yüzden zahmet etme sen. Sen gelene kadar ben çoktan çıkmış olurum. E tamam peki oradan nereye gideceksin abi? Oradan e, Sarıyer'e geçeceğim ben. Ho e, çok iyi oldu. E, ben zaten şu an 2.50'deyim. E, Basarı M5'ten 5 e, dakikada oradayım. E, bilemedin 10 dakika. Aralarında bir satranç oyun oynanıyordu adeta. Taner cins hamleleriyle sıkıştırdığı Nuri'yi her an mat edebilirdi. Ya Tanercim yeni aklıma geldi ya. Ya keşke sarı yerde buluşabilsek be abicim. Ben sarı yerden bir çek alıp oradan çıkacağım. Orada seninle buluşmamız zor be Tanercim. Ee, Çeki nereye götüreceksin Nuri'cim? Ee, karşıda bir yere götüreceğim. Ee, tamam oraya geleyim. Ama orada da fazla durmayacağım ki be abicim. <gülüyor> E sen bunca işini halledip gelene kadar ben çoktan varırım oraya. E benim bir işim yok zaten abi. E ben seni orada beklerim. Ama benim karşıya geçmem sarı yerden çeki alabilmeme bağlı Taner'cim ya. Yani kesin değil geçip geçmeyeceğim. O da var şimdi ya. E, peki oldu oraya. Ama sen bir yer söyle şimdi. Ben oraya geleyim. Sonunda Nuri dayanamaz zebatlar. Ya Taner abi. Abi sen biraz daha ısrar edersen bu gidişle ta Ada Pazarına kadar gideceğim ha. E, e, tamam. E, ben de Ada Pazarına geleyim. Of ya. Şan FM geri şan FM Doker Radyo'dan, Doker Radyo'dan, Doker Radyo'dan. Perişan Efem. Hiç olmaz ki bu kadar perişan efem. Geçin saatlerde yalnızca duyulan radyoda. Yazanlar, Umar Pekin oynayanlar, ben Umar Pekin Mustafa Sarıtaş teknik yapın ben Umar Pekin. Dinleyici <gülüyor> dinleyiciler. Dinleyiciler, dinlediğiniz Perişan Efem, Fatih Üniversitesi ve Samanyolu Radyolar Grubunun ortaklaşa düzenlemiş olduğu Medya ve Sanat Atölyesinden Nuray Kahramana aittir. Kendisine teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler. Perişan tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.perishanfm.com www.perishanfm.com <gülüyor>